Emin Işık 1936 yılında Hatay'ın merkez ilçesine bağlı Karmanca Köyü'nde dünyaya gelir. Babası Hoca Şemsettin Efendi, annesi Zahide Hanım'dır. İlk dini bilgilerini köyün imamı olan babasından öğrenir. En fazla tesir bırakan kişi babamdır. Ben babamın ikinci bir kopyası gibiyim. Davranış olarak, söz olarak, bilgi olarak zaten ilk hocam babamdır aynı zamanda. İlkokulun ilk üç sınıfını doğduğu köyde, dördüncü ve beşinci sınıflarını Demirköprü köyünde okur. Şemsettin Efendi, oğlunun eğitimi üzerinde hassasiyetle durduğundan, ona iki yıl Antakya Kur'an kursunda eğitim aldırır. Uzun eşekle birbirinin üstünden atlama oynatılır. Ben hafızlığa başlamıştım. Arkadaşlar beni oyuna kabul etmezlerdi. Sen mushaf sayılırsın, senin üstünden atlamak günahsan çekil bir tarafa falan diye. <gülüyor> Emin Uşak aynı zamanda Habib Neccar Camii imamı Hacı Emin Efendi'den ve Ulu Camii imamı Numan Efendi'den talim ve tecvid dersleri alır. Ayrıca Hatay Müftüsü Abdullah Emir Efendi'den de Arapça, Mültaka, tefsir ve hadis öğrenir. Emin Işık, Kur'an kursunda okurken 1951 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bütün müftülüklere İmam Hatip Okulları'nın açılacağına dair bir genelge yollar. Bu haberi alan Emin Işık, babasından İmam Hatip Okulu'nda okuyabilme iznini ancak bir sene sonra alabilir. Ondan sonra İmam Hatip Okulları açıldı. Birinci sene yine göndermedi baba. Baba dedim yaşım geçiyor 17-18 yaşına geliyor bu falan. Babam dedi ki bunları dedi İmam Hatip Okulu açarlar dedi, dinsiz adam yetiştirirler dedi falan. Gö göndermek istemedi. Sonra bir Mehmet Uyanık diye bir müftü vardı, babamın çok sevdiği bir adamdı o. Ona dedim hocam bu İmam Hatip Okulları hakkında ne diyorsunuz falan. Evladım dedi daha iyisi yok ki dedi siz oraya gönderelim dedi. İşte mevcudum dedi, durumu bu. Buna, dedi, buna da şükretmek lazım. Hiç olmasa din tahsiline izin veriyorlar dedi. Orta kısmını Adana'da, lise kısmını İstanbul'da okuduğu İmam Hatip Okulu'ndan 1960 yılında mezun olur. Efendim ben aşı oldum. Eşimle tanışmadım. Eşime aşı oldum. Mecnun falan benim yanımda sıfır kaldı. O aşk sonra işe yarıyor işte. Hazreti Mevlana diyor ki neye aşık olursan ol yeter ki ol diyor. Aşk ehline alem de dilara mı bulunmaz diyor. Eğer sen sevmeyi biliyorsan sevecek çok şey var bu dünyada. Ama gönlün kapalıysa sevgiye, aşka, muhabbete hiçbir şeyi sevemesin ve azap içinde yaşarsın. Evlendik. Ben lise son sınıftaydım. 24 yaşındaydım evlendiğim zaman. Ve lise son sınıfta İstanbul'da evli okudum. Hoca Mustafa Paşa'da bir ev tuttuk. Çok sert geçerdi kışlar. En çok bizi harcadan odun, kömür paralarıydı. Kömür bulunmaz, odun pahalı. Gidip çeki çeki alıyorsun mahalledeki oduncudan. Öyle. o zaman mahalle aralarında oduncular vardı. Kaldığımız ev, ahşap ev, rüzgar bir taraftan girer, öbür taraftan çıkar, izole değil. Böyle tır tır üşürsün falan işte o yorganın altına geçersin, kusarsın falan. Sabahleyin de sersem sersem uykuda, şeye gidersin, okula gidersin. Mutluydum. Çeketim vardı, paltom yoktu, karya vardı, üşürdü. Hiçbir şikayetim olmadı. Aynı yıl girdiği İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1964'te mezun olur. Dört yıl kadar İstanbul İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra... Açılan asistanlık imtihanını kazanarak, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde Ebu Bekr İbnül Enbari'nin kitabül Vakfi ve Liptida adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktorasını tamamlar. Bizim bir yerde şansımız da şudur size söyleyeyim. Biz hep böyle bu işin, bu yokluğun hasretini çeken hocalardan görür. onların gözü yaşlı insanlardır. Din deyince ağlarlardı, peygamber deyince ağlarlardı, gözleri yaşarırdı onlar. Çünkü yani Allah demenin yasak olduğu, ezana hasret bir devir yaşamışlar yani. Olduğu yıllar, yani 1930'lu yıllar, Türkiye'deki dini hayat açısından aslında celali tecellilerin olduğu, daha çok celali tecellilerin olduğu yıllardır. Fakat dervişlerin ifadesiyle, Celal içre Cemal vardır her zaman. Dolayısıyla o sıkıntılı dönemde doğmuş olmasına rağmen Allah daha sonra onun karşısına güzel insanlar çıkardı ve emin ışığı, emin ışık yapan kişiler de onlardır. Birkaç tanesinin ismini teberrüken analım. Başta pederleri Şemsettin Efendi olmak üzere İmam Hatip ve Yüksek İslam Ensü yıllarında Mesela Celal Hoca'yı Allah onun karşısına çıkardı. Mitat Bahari Beytur'u karşısına çıkardı. Nurettin Topçu'yu çıkardı. Mahir yüzden feyz alma imkanını verdi ona Allah. Yaman Dede ile tanıştı. Yaman Dede'nin aşkıyla tanıştı. Dolayısıyla Emin ışığın hamurunu yoğuran bu insanlar... Dolayısıyla bizim toplumumuza da büyük bir hizmet sunmuş oldular. Emin Işık bu insanlardan aldığı feyzi kendi kabiliyeti istikametinde yoğurarak bize sundu. Emin abi diyoruz biz yani ailece. Çünkü merhum pederin çok seçkin sevgili bir talebesi. Bu şöyle gelişti hadise yani babam hayattayken Birtakım takım ile yakın alakası vardı. Onlar gelir giderler, hatta ailenin özel cemiyetlerine iştirak ederlerdi. Mesela mevlidleri olur ailenin, hatim duaları olur, onlara da gelirlerdi. Emin abi bunlardan bir tanesiydi. Celal Hoca'yı tanımak benim için büyük bir devlet, büyük bir servet yahut Mahir Hoca'yı tanımak, Muratettin Topçu'dan ders almış olmak, daha başka isminin sayamadığım pek çok kıymetli Ömer Nasuhi Efendiler, işte Zekai Beyler vesaireler falan. Yani en küçüğünden ta ilk okul hocalarından en sonuna kadar bu kadar insanla tanışmak. Bunlar ayrıca şeydir. Köprü vazifesi gören insanlardır. Yani geçmiş kültürümüzü çok iyi bilen, yeni kültüre karşı reaksiyon göstermeyen, bunun da gerekli olduğuna inanan, bunu da öğrenmek ve elde etmek gerektiğini teşvik eden bir köprü neslin şeyleriyiz. Biz de şimdi aynı şeyi söylüyoruz. Taassup yok, başı kapalı, örtülü, açık saçık, bunları tefrik yok, ayırım yok. Allah birdir diyen, La ilahe illallah diyen... Ben Müslümanım diyen herkes bizim canımız ciğerimizdir. Yalkıba mescidi vardı. Edebiyat Fakültesinin karşısında e, yukarı doğru çıkan dar bir sokağın içinde köle bir mescit. O mescidin din görevlisi var ama cuma hutbelerini Emin abi'ye bırakıyordu. Biz işte İstanbul Beyazıt'ta yaşayan bir grup o zaman gençlikten genç olarak bu hutbelerin triyakisi olmuştuk. Eee cami cemaati var. Fakülte'den gelenler var. Emine abi oralarda bize adeta bir ahlak e, seminerleri yapmaktaydı İslam ahlakı, bir miktar seküler ahlak ve ahlak felsefesi. Tabii o seminerlerin yutpler yani bir seri halinde devam ediyor. O utplerin e, manevi e, yönlendirici de marum topçuydu. Ve i̇lk defa bir Cuma utbesinde e, seküler ahlaktan bu ahlakı ortaya koyan düşünürlerden, Batı felsefesinden, İslam'daki karşılığında ve bu İslam'daki karşılığını uygulamayı nasıl geçtiğinden bahseden böyle tamamlayıcı, seri haline hutbeler dinledik. Oradan beslendiğimizi o zaman fark etmedim ama şimdi çok net olarak söyleyebilirim. Yol açıcı hutbelerdi onlar. Ne okuyacaksınız, nereden başlayacaksınız, Hangi düşünürlerle emad olacaksınız? Sonra kimlerle tartışacaksınız? Bir metodoloji vardı orada. Hocamızın ilk kitabı Devleti Kur'an İrade isimli kitaptır. 1971'de basılmıştır. Aslında bu kitaptaki yazılar Emin Işık hocamın bir camide okuduğu hutbelerdir. Bu hutbeler böyle büyük parşömen kağıtlara yazardı, bazen getirirdi, sınıfta bize de okurdu 60'lı yıllarda. Bunları yazar, daha sonra Hareket Dergisi'ne verir. Hareket Dergisi'nde bunlar makale olarak yayınlanır ve daha sonra da o kitabı meydana getirdi bu makaleler. Dolayısıyla Emin Işık hocamız gençlik yıllarından son nefesini verinceye kadar Mihraptadır, minberdedir, kürsüdedir, mesnevi şerhini okutan, anlatan, şerh eden bir dosttur, bir Allah dostudur. 39 sene 4 ay süren resmi hizmeti mütakip, 2001 yılında yaş haddinden emekliye ayrılır. Yüzden fazla ilmi makale ve ansiklopedi maddesi kaleme alır. Celal Hoca, hayatı ve ilmi şahsiyeti, devleti kuran irade, Kur'an'ın getirdiği kime kulsun, Belhin Güvercinleri, aşkı meşketmek, Nurettin Topçu, Çağdaş bir dervişin dünyası eserlerinin yanında dört arkadaşıyla birlikte Elmalılı tefsirinin sadeleştirilmesi çalışmasında bulunur. Ahmet Mithat Efendi'nin sözlerini rehber alarak emin ışığı tarif etmek istersek oğlum yalnız bir şey öğrenmeli fakat mükemmel olarak, yahut her şeyi öğrenmeli elbette noksan olarak. Osmanlılığımızın bugünkü haline nispetle şu iki şıktan bence ikincisi tercih edilir, ben sana onu tavsiye ederim. Fakat bundan sonra birincisi tercih edilecektir, sen de evladına onu tavsiye eyle. Bu anekdotu Emin Işık bağlamında değerlendirirsek, o her şeyi öğrenen ve hissesine her şeyden birçok şey düşen Osmanlı'nın bakiyesi nadir münevverlerden biridir. Konuşmalarını şiirle, edebiyatla, kısa ve hikayelerle dinleyenlerin nezdinde daha cazip hale getirmiştir. Ele aldığı konuya çok yönlü bakan bir kimsedir. İçinden geldiği geleneği devam ettiren bir sohbet adamıdır. Kurumsal bir dergahı ve tekkesi yoktur ama fakültedeki odasını ve bulunduğu mekanı öyle kullanır. Fetret devrinde yetişmesine rağmen Osmanlı bakiyesi olan ilim, irfan ve kültürümüzü üstadlarından öğrenmiş, ...özümsemiş ve taşıyıcılığını yapmıştır. Çok yönlüdür. Hafızdır, Mevlid Handır, şair ve musiki işinastır. Şüphesiz bu alanlarda miziyetlere sahip birçok kimse bulunabilir. Ama aynı zamanda tefekkür ve entelektüel yönleri de olanını bulmak pek güçtür. Emin Hoca, okuyan, düşünen, yazan ve konuşan iyi bir entelektüeldir. Akademik anlamda Yüksek İslam Enstitüsü'nden... Fakülteye evrilen dönem içerisinde işgal ettiği kürsünün hakkını veren, hakkını vermekten kastettiğim şey nedir? Sadece eserler telif etmek, öğrenci yetiştirmek değil. Ama aynı zamanda halkın ihtiyacı olan meselelere de ya da halkın sorularına da cevap verebilecek bir entelektüel kimliğe sahip. Onun en belirgin yönlerinden biri de şuurlu bir Türk milliyetçisi olmasıdır. Bundan hiç taviz vermemiş, milli değerlerimiz üzerine titremiştir. Din adamlarında da bunu görmek ister. Ve hocası Nurettin Topçu'nun, ben Aziz Efendi'yi tanımasaydım, peygamberimizi anlamayacaktım sözlerinin muhatabı, Abdülaziz Efendi'yi bu hususta örnek gösterir. Dinin, inancın, inanmanın, dindarlığın, sevinçle, neşeyle yaşanabilecek bir şey olduğunu bize ee, her zaman gösteriyordu. Onu asıl değerli kılan derin bir irfan sahibi olmasıdır. Bir manevi rüya ile Hz. Mevlana, Emin Hoca'nın başını mübarek dizleri üzerinde tekbirler. Arkadaşım işte Mevlevilere gitmiş. Ben Mevlevilerden diyorum. Mevlana'dan bir problemim yok. İşittiğimiz bazı şeyler var. işte. namazı bile ihmal ediyorlar. İç, i̇çki içiyorlar falan gibi dedikodular var. Yalan, sahi. Ama insanı etkiliyor. Dedi işte Hüseyin Bey, ben dedim evlevi oldum biliyor musun dedi. Saadettin Bey'e gidiyorlardı, Saadettin Heper'e. Ayin meşk ediyorlardı, musiki meşk ediyorlardı. O da demiş ki, evladım daha feyizinizin artması için bu yola girin, bu ayinleri öyle meşk edelim falan. Daha bereketli olur. O da sevinerek bana söyledi, ben de iyi halt etmişim dedim. Ve biraz da kızdım. Dedim sen imamsın, din eğitimi gördün, şeriat okudun yani. Mevlevilerden dedim Bektaşilerin arasında pek büyük bir fark yok. İkisi de aynı dedim yani benzerler aile değil de. Tabii ben söyledim geçtim gittim. O da kız şey etti biraz belki alındı benimle didişmedi yani münakaşe etmedi. Sen öyle zannet dedi. Beni baştan savdı. Sonra Uzunca bir süre, 6-7 ay sonra bu sözden, galiba bu Nisan ayındaydı, Eylül ayında, tam 6 ay sonra. Hazreti Mevlana'yı gördüm rüyamda. Dedi ki, sen bizimkileri beğenmiyorsun ama sen bize emanet edildin dedi. Aldı bizi rüyada, ben hiç bilmiyorum. Mevlana nasıl yapılır, tarikata nasıl girilir, sikke nasıl tekbirlenir, duası nasıl yapılır, hiç onu görmedim de, Bulunmadım da, bilmiyorum da, kitaptan da okumadım. Yani işte adabım, onların şeyleri var, işte usulü mevleviye, usul kitapları var, adab kitapları var, onları da okumamıştım, hiçbir şey bilmiyordum. Aldı beni kucağına, koy dizini dedi, başımı dizine koydu böyle, sağ dizine, sağ yüzüme. Bir şeyler okudu, tamam dedi, biz dedi, şimdi sen bizim oldun artık dedi, bize emanet edildin dedi. Bu rüyadan bir müddet sonra da, Çocukluktan beri dostu olan Hüseyin Top, kendisini Mithat Bahari Bey'e götürür. Mithat Bahari Beytur, Konya'daki Çelebilik makamında bulunan Mevlevi Asitanesi'nin son post nişini, Abdülhalim Çelebi'nin tayin ettiği son Mevlevi Şeyhidir. Emin Işık, hocasını görünce aralarında herhangi bir konuşma geçmeden dizine başını dayar ve Mithat Bahari Bey onun başını tekbirler. Bu yaşadığı anı anlatırken Emin Hoca sözü şöyle bağlar. O anı yeniden yaşamak için kalan ömrümü vermeye hazırım. Emin Hocam'ın icazette destar izni vardı. Bir mesnevi han olarak bu yolda hizmete çok olan bir kişi olarak, bugünkü makam çerebimiz kardeşim Faruk Hemdem Çelebi tarafından kendisine verilmiş bir icazeti de vardır. Evet, ömrünü üniversitede öğretmenlik yaparak geçirmiş ama e, o aynı zamanda manevi bir öğretmendi. E, eserlerini daha farklı okumalı, daha farklı anlamaya gayret etmeliyiz. Yani yalnız gözle okumak değil, gönülle de okumalıyız ki Emin Hoca'yı daha iyi tanıyalım, bilelim. Biliyorum, onu anlatmak çok zor. Yani öyle diyor Mevlana, Denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa ait kerimesi kamilin anlatılamayacağını gösterir. Ama bir peygamber gecemizde mübarek teşrif edip konuşmacı olarak geldiklerinde söyledikleri bir söz benim ve bütün arkadaşlarımın, dostlarımın, öğrencilerimin, öğretmenlerimin aklında bu yaşa kadar geldim, öğrendiğim tek şey şükür oldu. Şükür, insanın gelebileceği en üst seviye. Emin Hoca çağdaş bir derviştir. Bu yönünü son senelere kadar pek dile getirmemiş, fakat hali, tavrı ve davranışlarıyla her zeminde ortaya koymuştur. Emin Bey'in önemi, hafız Kur'an olmasında yani. Kur'an'ı tebliğ etmesinde. Eee... E... Peygamberin ahlakını sordu Hazreti Ayşe'ye. Siz Kur'an okumuyor musunuz dedi, Kur'an'dan ibarettir dedi. İşte Emin'de Kur'an'dan ibarettir, canlı Kur'an. Yani şimdi... Peygamberimize bir şey yazmıştım, affedersin. Adını besmele ile anarım çünkü sen canlı Kur'ansın efendim diye. Kur'an'a besmele'siz, girilmez ya. E, Kur'an da ona geldi zaten. İnsana geldi, insanların şahına geldi. İnsanların padişahına geldi, insanların en seçkinine geldi, Mustafa seçilmiş demek, Muhammed Mustafa'ya geldi. Bu da Muhammedi bir ahlak ile ahlak değil mi tabi yani? Zaten başka türlü düşünülemez. Efendimizin adı geçince her cemiyette, her mecliste belli etmeden çok dikkatli takip ederseniz gözünden yaş aktığını ve yüzünün ifadesinin değiştiğini hemen anlardık. Öyle aşık bir insandı ve dinin birinci sahibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bizlere bildirirdi. Rüyamda Hz. Peygamber'i gördüm ve büyük bir sevinçle ayağının altını öpmek için harekete geçtim. Hz. Peygamber bana dedi ki, orasını... Senden önce Mevla'na öpmüştü. Bu rüyasını çok net olarak hatırlıyorum. Allah rahmetiyle, cennetiyle, firdevsiyle muamelesine eminime. Efendim onun hakkıdır inşallah. Bizim tarihi tecrübemizde tasavvuf eğitiminin yapıldığı mekanlar tekkelerdir. Tekkeler, büyük hizmet görmekle beraber tasavvufun olmazsa olmazı değildir. Ahmet Celalettin Dede'nin dediği gibi, "Sed dolunmakla tekaya kaldırılmaz zikri hak, cümle mevcudat zakir, kainat dergahtır. Asıl olan tasavvuf ahlakını yaşamaktır. İşte Emin Işık, tekkelerin kapalı olduğu bir devirde İslam tasavvufunu öğrenen, bilen, onu hakkı yaşayıp temsil eden müstesna bir örnektir. Son sözü Emin Hoca'ya bırakalım. İlk son olarak ne neler söylemek istersiniz? Allah Allah'dık demek ister. <gülüyor> Allah sizden yardım. Sağ, sağ olasınız, sağ olasınız. Allah'a emanet olun deriz. O evet. kadar da diyecektir. Çok sağ olun.